Ediyor. sanatın eylemini konuşacağız özellikle şimdi 7-8 e, Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Saadet Sorgunlu ve Kaderen Fincancı bu akşam bizlerle beraber bu konuyu vesilesiyle Merhaba Hoş bulduk Merhaba, Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz, geldiniz. Hoş Merhaba Evet Mart ayıydı Saadet Sen'inle e, Harbiye stüdyolarda yayına evet. geldiğimizde Pınar Serek için adalet başlığıyla esasında ortaya konmuş bir eylemdi. Şimdi üzerinden dört ay geçti. Bu kadar erken <gülüyor> beklemiyorduk bir yandan da. Neydi bu sanatın elemini örgütlemeye yol açan şeysini bugünlerde özellikle ele başlayalım. Şimdi ilk eylemimizi 7-8 Temmuz 2012'de evet. kürtaj yasağı, yasal tecavüzdür sloganıyla yaptık. Eylem daha sonra 7-8 Mart'ta söylediğin gibi e, Sanatçılar Adalet istiyor e, sloganıyla yola çıkarak Pınar için, insanlık için adalet adı altında gerçekleştirdik. E, bu üçüncü eylem aslında e, düşünmüyordum. Pınar'ın. E, çünkü hakikaten yorucu bir süreç ve insanı motive edecek yeni bir şey olmayınca o heyecanı yakalayamıyorsunuz ve çok samimi iyi işler çıkmıyor hı hı. E, ve yapay bir şey oluyor yani eyleme de sahip çıkamıyorsunuz evet. siz hissetmediğiniz sürece ki ben e, bütün işlerimde öyle hissetmediğim bir şey yapamıyorum e, ara vermiştik fakat bu direnişle e, beraber evet direnişle beraber e, hakikaten duramadım. Yüksek bir yani, yükseliş evet, oldu her şeyde. Değim yerindeyse, ya yani isyan gibi bir duygu e, oluştu. E, barikatlara. Çok gidemiyorum işte yaşımız dolayısıyla gazdan çok etkileniyorum. Oradakiler hep barikattakiler işte Kardinal'de ben. oradaydı. <gülüyor> i̇şte gençler, işte öğrencilerim, <gülüyor> genç arkadaşlarım, sanatçılar hepsi orada. <gülüyor> Biz zaman zaman gidebildik. İşte parka girdik. Dolaştık. Kendimize göre bir takım destekler verdik. Zaten bu gezi direnişinin ...böyle bir profili var. Herkes destekledi... ...ama herkes kendine göre destekledi. Aynen, çok evet. güzel bir şey oldu bence yani... ...o anlamda mutlaka... E, ...gidip çok e, aktif bir şekilde... ...barikatlarda savaşarak değil ama... ...başka türlü insanlar... ...ne yapabileceklerini keşfettiler. Kendilerini keşfettiler diyorum bence. E, hani komşularım... ...tencere tava vurdu ama... ...öyle bir vuruyor ki kadın... Hı hı. ...yani o barikattaki... E, ...o eylemcilerin... ...hissettiğiyle aynı... Evet. Dışarı çıkıyor yani sokağa çıkıyor. Öyle bir vuruşu var ki o da o şekilde gösterdi. Yani e, bu oluşum hakikaten insanların e, içindeki o isyan duygusunu çok güzel ortaya çıkardı bence. Evet, evet. Yani 7'den 70'e herkes Nasıl? gece üçte taksimde şey Kadıköy'de bir mittik ben hiç hatırlamıyorum. Evet, sen de karardan döndürdü yani. Evet. E, yani döndürmese olmazdı zaten. Evet. Ee, Şu anda nasıl bir ne örgütlenme var 7-8 Temmuz için? Onu sordum. E, şimdi çok kısa bir sürede zaten evet. yine gelişti. E, hemen ben etkinlik sayfası Aniyle. oluşturdum. E, Facebook'taki etkinlik sayfasında Kısa bir metin yazdım, daha önceki e, eylemlerdeki gibi. Hı hı. E, o metin de o kadar böyle e, hani içten olmuş ki çok böyle üzerinde düşünmeden tıpkı o kadının tenceresini tavasını alıp dışarı çıkması kadar <gülüyor> böyle aniden içten bir e, metin oldu. Çok e, ayrıntı olarak kuramsal bir şey yazmadım. Hı hı. E, zaten ona gerek yok bence sanatın eyleminin adı üzerinde sanatçılar o kuramsal durumu kendileri geliştirecekler. Biz orada sadece bir etkinlik sunduk, bir davete evet. bulunduk. Daha Alan öncekiler. Alan aç, daha öncekiler gibi. İşte yine atölyelerinizi açın. Atölyeleriniz yetmiyorsa sokaklar, parklar, evet. mekanlar her yer sanatçınındır. Üretiminizi her yerde yapıp her yerde sergi diyebilirsiniz. Evet. E, buradaki sloganımız da e, yine 7-8 Temmuz sanatın eylemi. Özgürlüklerimizi istiyoruz. Hı hı. E, baskı ve işte dayatmalara hayır, yasaklara hayır, üreterek direneceğiz. İşte tüm yurtta Sanatçılar Birleşim diren sanatı altında. Evet diren sanat <gülüyor> afişimizde de öyle e, yer alıyor. Hı hı. E, böyle bir etkinlik sayfası yaparak sanatçılara davet ettik. Evet, peki Kardelen, sokaklar sana çok uzak değil bildiğimiz kadarıyla. Yok değil. <gülüyor> Sokakları <kadarıyla>. çok seviyorum. <gülüyor> evet, bir yandan da eylem-sanat biriktiliğini zaten savunuyorsun. Evet. Direnişten önce ya da sonra. Zaten öncesi sonrası hep evine zaten ama... hali hazırda bir fiil Oradaydım. Hı hı. Ee, orada tabii çok hani sanatla ilgili bir söz söyleyebilme şansımız yoktu. Çok adrenalin yüklü bir ortamda evet. sürekli bir gaz yerine hali. Fakat tabii bir süre sonra bir, bu biriktirdiğim şeyi bir şekilde ortaya koymam gerekti. 7-8 Temmuz'da zaten her zaman bu konuda çok başarılı oluyor. Benim için çok iyi, iyi oluyor yani. Evet. Hemen dedim ki ilk biriktirdiğim şeyi burada ortaya koymalıyım. Ve o yüzden zaten hafta sonu bu hafta sonu gerçekleşecek performans planladım. Evet. <gülüyor> Bu hafta sonun açılışı var. Yani karşı sanat ve. Bu hafta sonu yapıyorum iki gün. Iki gün. Şöyle, <gülüyor> evet. yani bu bu sanatın eğiliminde çok kısa sürede geliştiği için bizim e, öneri sunduğumuz e, mekanlar Kargar ter zamanki gibi Tabii, e, kapılarını açtı. E, bu tarafta karşı, karşı sanat, sanat ve Gümüşlük'te gümüşlük, gümüşlük e, akademisi vakfı. E, üç mekan mekan olarak üç mekan kendileri etkinlik yapacaklar ve bir sergi düzenliyorlar. Hı hı. Bu kapsamda karşı sanatta cumartesi günü bir açılış olacak. Kardelen'in saat 12'deki Taksim Meydanı'nda Performansından sonra evet, karşılaşıcak. Cumartesi geçirecek. 12'de başlayıp Pazar akşamı 7'ye kadar eğer yani, sürebilirse... sürecek. İki günlük bir performans. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım göreceğiz. Altın <gülüyor> de bir durum var. <gülüyor> bahsetmek ister misin? Evet. Yoksa. Ya yani içeriğinden çok bahsetmek istemem çünkü Hı -hı. performans olduğu için hani gelin görün demek istiyorum özellikle Tabii herkese. Ki. Ama ne kadar erken gelirlerse o kadar iyi diyorum çünkü ne olacağı belli olmaz bu ülkede. Evet. Adını söyleyebilirim böyle çok daha güzelsin. <gülüyor> Performansımladı, bu kadar. Daha fazla şimdi bir şey söylersem, hani e, içeriğini vermiş olurum. O zaman insanlar hatta anladım ya falan şeklinde gelmeyebilirler, gelsinler görsünler. Yerin evet. neresiydi tam olarak? Taksim Meydanında asansör çıkışı. Asansör çıkışı, tamam. Metro'nun asansör çıkışı. Hı -hı şey sormak istiyorum. Şimdi bu artık bir, bir ayı da aştı. Ee, direnişin içinde zaten çok da konuşulan bir mevzu bu. Ee, sanatsal pratik diyebileceğimiz pek çok aslında varoluş ve karşıya çıkış biçimi de gördük. Şeyi merak ediyorum. Şimdi üretim, bundan önce ilk birkaç programda da böyle biraz konuşmaya çalıştık ama sonrasında havada kaldı. Bizim de henüz cevaplayamadığımız bir soru bu. Direniş pratiğinden üretim, sanatsal olarak üretim pratiğine geçmek için e, nasıl bir konumdayız sizce şu an. Yani 7-8 Temmuz dedik, belirli bir süre verdik. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinize de aslında soruyorum genel olarak. Ee, şimdi sanatçıların e, tabii herhangi bir şey üretebilmeleri biraz zaman alacak bir şeydir. Yani Hı -hı. düşünürler, incelerler, araştırırlar, e, beğenmezler, bir daha yaparlar, yakarlar yaptıkları işi çok iyi biliyoruz biz de. E, burada e, o e, kardelenin söylediği adrenalini e, kendileri zaten e, bir sanatsal ürüne dönüştüren insanlar var. Tanıyorum. Hı hı. E, neler yaptıklarını biliyorum. E, bu etkinlik onlara bir seçenek sundu. O içinizdeki e, enerjiyi dönüştürün. Bir ürüne dönüştürün. Biliyorum mitinge gidemeyen, barikatlara gidemeyen sanatçı arkadaşlarım var. Ama içlerindeki o kızgınlık, bir öfke şeylerde. çok fazla. Onu fark ediliyor zaten. Ben de dahil. Dönüştürebilen arkadaşlar var. Hani dönüştüremeyenler de düşünüyorlar ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Üzerinde düşünülünce çok zorlanmayacakları bir konu. Zaten özgürlük, zaten sansür, zaten Türkiye'de olan şeyler bunlar. Bu gezi direnişi de tam bir e, zemin hazırladı. E, dönüştürmek e, konusunda çok zorlanmadıklarını düşünüyorum. Özellikle fotoğraf sanatçılarının, Hı -hı, evet. e, resim yapan arkadaşların bir şiir e, etkinliğimiz var. Etkinlik değil de bir tiyatral <gülüyor> bir şiir okuyacak bir arkadaş. O da bir performans. Hı -hı. E, karşı sanatta ve zaten. E, Yani Zaten insanlar yaptıkları, önceden yaptıkları ürünleri de böyle şeyleri de çıkarıyorlar. Aa bu da uygun zaten uygunmuş diye e, çok zorlanmadılar diye düşünüyorum ben. Hı hı. E, ama öte yandan bir sürü e, yerde diyelim sanatsal mekanlarda tartışmalar başladı. İşte biliyorsunuz işte tütün deposunda, hı hı. Işte karşı sanat da bunlardan birisi. Hı hı. E, sanatçılar bir araya gelmeye başladı. Böyle bir kolektif ...faydası oldu diye düşünüyorum. Yani aslında ikisi farklı şeyler demeye getiriyorsun bir yandan. mi? Yani, şöyle... Yani Geleceğe sanatçının... dair tasavvur var. Bir <gülüyor> hali hazırda devam eden pratik. Yani evet. direnişin içinde devam eden sanatçının bir pratik. Sanatçının birleşmesi, örgütlenmesi zordur. Hı -hı. Bu bir gerçek. Yani. Ben bunu her zaman her yerde söylemişimdir. Ee, bu gezi direnişi... ...bir yandan öyle bir yararı oldu. Hiçbir araya gelemeyen insanlar... ...gezi parkındaki... Bileşenler diyoruz ya, hı hı. o bileşenler sanatçılara arasında da var. Onlar hepsi bir araya gelmeye başladılar. Evet. Bu sanatın eylemi de yine e, Gezi Parkı'ndaki gibi bir sürü bileşen. Yani biz e, küratör falan değilim. Öyle bir seçim yapmıyoruz. Hı hı. E, bu konsepte inanan, e, özgürlüklerini isteyen ve öyle bir iş üretebilen herkes, her sanatçı katılıyor. Hiçbir bir, bir profesyonel, işte amatör olsun, böyle bir e, şey yapmıyoruz. Tabandan bir örgütlenme. Evet, sadece Sorgun ve Kardelen Fincancı, aslında bu soru ikinize de olabilir bir yandan. Yani sanatın eylem gününün aslında formatını bir kere daha altına çizmek gerektiğini düşünüyorum bu açıdan. Yani bir yandan pratik nasıl oluşuyor, tartışmalar devam ediyor. Farklı <gülüyor> taraflar da bir araya geliyorlar ama sanatın eylem günü yani sanat ve eylemi yaklaştıran birbirinin içinde esasında üstüne sınırları da ortadan kaldıran bir formatla devam ederken sizin işleriniz de aynı zamanda sokağa yakın olduğunu söylemiştik bu açıdan esasında zaten direnişin ruhuna yakındı mesela sanatın eylem günü bunu en başından söylemek lazım yani ortak bir çağrı yapılıyor belli bir tema öneriliyor ama bu tema esasında doğrudan sanatın pratik etme koşullarına dair bir tespit esasında. Yani ne bileyim hani işte İstanbul'un suları ya da işte Boğaz gibi filan öyle hani bildiğimiz PR hamleleri değil. Doğrudan esasında sanatın var olma koşullarıyla ilgili bir sorgulamaya davet etti her zaman politik açıdan. Dolayısıyla aslında yani şeyin içinden gezi direnişi dediğimiz yani o vakanın içerisinden çıktı. Biz zaten bileşin, çıktı. bileşenleri oluşturmuşuz evet. zaten. <gülüyor> o, önceki. Çok, çok <gülüyor> Bunu zaten önemli. yapmışız sanat adına. Hı hı. Ee, Şimdi vesile biliniyor esasında. Yani bu açıdan tartışmalar halihazırda hal sürüyor gerçekten. Bundan sonra nasıl şekillenecek güncel sanat dünyası? Bunu da e, görmek için de bir yandan herkesin kendi pratiğini gözden geçirmesi ve bir yandan da sürdürmesi gerekiyor. Bu da evet, çok Evet, sanatçılar hep işte to yani. toplantılarda işte ne yapabiliriz diyorlar. İşte hazır bir eylem var zaten. Yani sanatın eylemi var. Evet. Yapacağınız bir şey yok aslında. Bu sanatın eylemine katılabilirsiniz. Hı. Başlangıç olarak mesela hani benim için şöyle bir şey e, geçerli. Hani çok eyleme yakın bir sanat anlayışım olduğu için yani daha doğrusu hatta aynı yere koyduğum için ikisini birbirini birbiriyle hani performans seçmemin de mesela burada daha deneysel olması. hani Aslında çok da ne yapacağım konusunda benim de kafam net olmayabilir. Hatta Hı -hı. yaptığım şeyden sonra ha, keşke şöyle değil de böyle şimdi derdim ama performansın en güzel yanlarından biri de bu aslında. Hı -hı. Hani bu deneyselliği açık olması. Hı -hı. O yüzden zaten bunu seçiyorum şu anda kendime. Hani yol olarak. ilk aşamada belki. Hı -hı. Hı -hı. Ama bu böyle devam edecek. Kaldı ki zaten direniş süresi içerisinde de hani e, yapılan birçok şey oldu. Bir sürü performans oldu, işte şiirler Hı -hı. oldu, konserler oldu. Hani bunları da bunun dışına Koyamayız zaten. Tabii. Hani kendi içinde de var oldu. Aslında e, şimdi bir sindirme süreci mevcut ama sindirirken bir yandan üretmek de bence hani olabilir bir şey. Hı hı. Hani o yüzden hani illa bir sindirelim de ondan sonra bir şeyler üretelim demek de gerekmiyor. O yüzden yani bence kim katılabiliyorsa 7-8 Temmuz sanatın eylemine katılmalı diye düşünüyorum. Tam evet. Hani zamanı. elinde ne varsa tam zamanı. Tam Peki, zamanı. Peki size evet. ulaşmak için platformu bir kere daha hatırlatabilir miyiz? Yani web adresini Saadet... Ee, Facebook sayfamızda 78 8 Temmuz sanatın eylemi hı hı. özgürlüklerimizi istiyoruz evet. ee, yazdıkları zaman çıkıyor tamam <gülüyor> o kadar. bir de bir blog adresimiz var o blogumuz ama e, biraz 8 Mart blogspot.com'la önceki eylemle ilgili hı hı. E, bir de 78 8 Temmuz.com var ee, Biraz yapım aşamasındalar. Evet, yani, <gülüyor> şu anda Facebook sayfasından ulaşabilirler. Tamam. Hı -hı. Yani bizim isimlerimizle de e, Saadet sorgunu ya da işte Kardinal Fincancı diye yazarak Hı -hı. da e, ulaşabilirler. Hı -hı. Facebook sayfamız var. Oradan girip e, işte katılıyorum diye. E, ama ne ile katılacaklarını yazmaları gerekiyor. Yani işte bir performans mı yapacak, resim mi, heykel mi, enstalasyon mu? Evet, bizim de duyurabilmemiz için en azından. Evet. Hı. -hı. Düşürebilmek bu şeyi için de mi? netliğe geçirebilir miyiz aslında? karşı Sanat ve Karga dedik ama bunun dışında hani daha yaygın bir ortak eylem biçimi var. Fusur ayrıntılar gerekiyor galiba onları vermek. Ee, çok kısa bir sürede duyurabildiğimiz için Hı -hı. E, yine işte büyük adada da bir arkadaş var. Kadıköy'den 5-6 atölye katılıyor. Urla'dan, İzmir'den bir seramik atölyesi e, katılıyor. Bursa'dan, hı hı. Bahariye'den, Bursa'dan e, atölyesi olan arkadaşlar e, katılıyor. Atölyelerini açıyorlar. Evet. E, Yoğurtçu Parkı'ndaki forumda duyurulacak. Evet. Zaten bu direnişle ilgili başka sergiler de yapılıyor galiba. Ee, hepsi birine çakışmış olabilir ama olsun güzel bir şey. Evet, fotoğraf de var. sergisi oldu. Sofya'lı da açıldı. Böyle 3-4 tane e, sergiler var. E, ama bu sanatın eyleminin tabii üçüncüsü olduğu için biraz daha farklı diye ben e, düşünüyorum. Hı -hı. E, formatı e, biraz daha yaygın bütün işte Türkiye'yi kapsayan evet. bir eylem olduğu için e, hani artık insanlar saatin eylemi denildiği zaman aa ben duydum bir yerden diyebiliyorlar yani yavaş yavaş işte hafızalara kazınıyor ama artık dördüncüsünü yapar mıyız bilmiyorum. Evet. Türkiye'de hani gündem o kadar yoğun ki her an bir şey çıkıyor. Yaparsınız gibi görünüyoruz. <gülüyor> yani hakikaten. Evet, yani şeyi hatırlatmak lazım tabii. Hani zaten biraz önce de söyledin ama bu aslında temelde bir çağrı. Yani en genel anlamıyla bu çağrıya katılmak. E, yani belirli sergi mekanları olmakla birlikte aslında kendi atölyenizde yapacağınız bir e, eylemle, bir sanat eylemiyle, bir üretimle katılmak olduğu Hı. gibi aslında KDN'nin de bu manada çok anlamlı. E, bizatihi sokakta bu direnişin yok evet. parklarda hani evet. şu anda mevcut zaten hani orada bir hareket hali direniş hali buna niye insanlar kendi pratikleriyle sanat pratikleriyle katılmasın ki? Hı hı. Evet aynı bunu sağlayabilmek açısından önemli ee, yani şeyden 7-8 Temmuz'un ardından blokta mesela geçen sefer öyle olmuştu sanırım bir kısmı e, doküman da evet, edilecek e, e, bütün evet. videoları fotoğrafları e, belli bir e, blokta ya da web sitesinde e, topluyoruz e, zaten bu elektronik ortamda kaydedilen bir Eylem haline dönüştü. Evet. E, katalog yapamadık. E, bir sponsor bulamadık. Ama ileride e, olmayacak bir şey değil. E, basından arkadaşlar yazıyorlar. E, böyle bir yansıması oluyor. Yani geri dönüşü ancak bu şekilde Hı -hı. olabiliyor. Hı -hı. E, ama bizim amacımız zaten e, hani aslında böyle... Aslında bütün direnişin de sosyal medyayla şekillendiğini ha, yani, <gülüyor> yani Bunun da aslında sosyal medya ve internet ortamında kalması çok da... hani kötü değil bence. hani Niye Kayıptan, bir şeyimiz yani. olmadı diye düşünmüyorum ben. Kataloğumuz olmadı diye düşünmüyorum. Çünkü halim, hali hazırda zaten şu anda direnişin de şekillendiği yerde varız. Evet. Mecrasını buluyordur evet. muhtemelen zaten. Buluyor. Evet. Zaman içinde Hı -hı. E, buluyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız Cemre için. E, e, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Kağılır. kısa zamanda. Yeni eylemlerde görüşmek üzere. <gülüyor> <için. gülüyor> evet.